ve alâ âlihi ve ashabihi ve سبحانك ve ahfâdihi acma'în Subhâneke la ilmelena illa ma allemtana innek entel alîmul hakeem Subhâneke la fahmelena illa ma fahhamtana innek entel javâdu l-kerîm Rabbi وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَاحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّطُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللهم صلِّ وسلِّ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عدد خلقك فرض نفسك وزنت عرشك ومداد كلماتك بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم ya İlahel Alemin kalplerimizi envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. tevfikatı ı bizlere yâr eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle serfiraz eyle. Amin. Bu hürmeti Seyyidül mürselîn. Elhamdülillahi rabbil alamin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayet ve lutuyla bugün de haşirden öldükten sonra dirilmeye inanmadan ayrı bir tablo arz etmeye çalışacağım. Ba'su ba'del mevt hadisesi insanlığın en mühim meselesidir. Dünyevi ve uhrevi saadet ve huzurun ona bağlı olduğuna katiyen inanıyoruz. Bu mevzuda hasıl, tereddüt ve şüphelerimizi Cenab-ı Hak izale buyursun. İnsanlık gerçek huzura, kalpten doğacak saadete, ahirete inanma sayesinde ancak vasıl olabilir. İnsanlığın huzurunu kaçıran her türlü huzursuzluk unsuru, Fesat unsuru, anarşi unsuru, bütün fitne yuvaları öldükten sonra dirilip, hayatlarının her an, her lahzasının hesabını Allah'a vermeleri suretiyle, bu hakikata inanmaları suretiyle bu fitne ve fesattan dur olurlar ve insanlık gerçek huzura kavuşur. Haşir akidesi nebilerin en mühim meselesidir. Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün nebiler ve nebilerin hatemiyle nübüvvetin sonu ermesiyle Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın davayı nübüvvetini temsil eden her asrın başında bir tane veya birkaç tane zuhur eden Müştehitler mücedditler, en mühim mesele olarak haşrı ele almış, bunun üzerinde ısrarla durmuşlardır. Haddizatında inanılmayacak bir taraf olmamakla beraber insan çok zahirperest olduğundan ancak gözünün gördüğüne inandığından bir kısım terkiplerle meseleyi komprimeler haline getirmiş arz etmişlerdir, takdim etmişlerdir. Bu meselenin birkaç yönünü şimdiye kadar arz etmeye çalıştım. En başta söz Kur'an'a düşer. Kur'an'ın bu mevzuda irad ettiği deliller inkar edilmeyecek, reddedilmeyecek kadar kuvvetli, mantıki ve her türlü akli ilzamatı bir tarafa bırakacak mahiyettedir. Ama Kur'an'ın bu mücmel, hulasa mahiyetinde olan ifade ve beyanlarını bir kısım mübtediler akıllarını erdiremedikleri için büyük kimseler o mübtedilerin anlayabileceği bir dille meseleyi yeniden dile getirmiş onları ikna etme meselesini ele almışlardır. Birinci safta ve sınıfta dersini alamayan bizleri Cenab-ı vâcib Vücut, ikinci safta ve sınıfta şu şerh ve izah içinde dersini almakla bizleri kalplerimizi tenmir buyursun, serfiraz kılsın Teala. Bir evvelki derste kısaca Cenab-ı Hakk'ın Merhametini, rahmetini, kerem ve ihsanını arz etmeye çalıştım. Kerem ve ihsanın haçlı iktiza ettiklerini size takdime çalıştım. Sonra Allah'ın izzetinin haçlı iktiza ettiğini takdime çalıştım. Her baharda belki her yaz birkaç defa toprağın mümbit olan yerlerde Cenab-ı vacib Vücut, çeşitli inamat ve insanatıyla kendisini kullarına tanıttırıyor, hissettiriyor ağaçların başında tebessüm eden meyvelerle, bağlardan aşağıya doğru sarkan salkımlarla, hurma ağaçlarıyla, envai çeşit nimetleriyle Cenab-ı Vacip Vücut bize birkaç şeyi anlatıyor. Yarattığı bizlere tam mahiyetimize uygun bizi hayatta tutacak ve hayatımızın kayyimi olabilecek bu nimetleri vücudumuzu en münasip şekilde yaratmasıyla evvela o meyveleri ve bizi yaratan kendisi olduğunu anlatıyor. Meyveleri yaratan kimse sizi yaratan da odur. Çünkü siz o meyvelerle kendiniz arasında bir mutabakat, bir muvafakat görüyorsunuz. En başta vücudunuzun zaruri ihtiyacıdır onlar. Onları almadığınız zaman iç dış bir kısım hastalıklara müptela olacaksınız. Vitamin eksikliği, protein eksikliği, demir eksikliği, kömür eksikliği diyecekler. Ve bunlar bazen sizin bakraçlarınızda, kazanlarınızda, güveçlerinizde kaynayıp da midenize inen şeylerle hasıl olmaktadır. Bazıları da ağaçların başında güneşin şualarıyla Allah tarafından pişirilmiş meyvelerle midenize inecek ve vücudunuzun zaruri ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Dıştaki Allah'ın ihsanlarıyla ayrı bir ihsan-ı ilahi olan sizin varlığınız arasında sımsıkı bir alakanı mevcut olduğunu görüyoruz. Ve işte bu husus evvelen ve bizzat delalet ediyor ki insanı yaratan, meyveleri, sebzeleri yaratan, insanın yediği bütün gıda maddelerini yaratan aynı Haliktir. Veya dışta meydana gelen bu semerati ilahi kim meydana getirmişte? İnsanı yaratan da odur. Elmanın tadını almak için ağza tat alma kabiliyetini perçinleyen odur. Güneşin ziyasından istifade etmek için gözü ona göre hazırlayan ve senin göz çukuruna tespit eden odur. Havadaki itizazatı ve bundan zevk almayı haz almayı yaratan kim ise senin kulağında o zevk ve hazzı duyma, o sesleri duyma, istima etme kabiliyetini yaratan odur. Şefkat edilecek şeyleri, şefkat edilmesi gereken şeyleri yaratan kim ise, senin kalbinde şefkat hissini yaratan odur. İrade ile halledilmesi gereken şeyleri yaratan kim ise, sende iradeyi yaratan odur. Duaları kabul eden kim ise, dua isteğini yaratan odur. Dua isteğini, duaların kabulü için belki insanın içinde bir bakıma ikaz edici, tenbih edici, bir unsur olarak yaratmıştır. Biz Kur'an-ı Kerim'in saysanız sayamazsınız dediği afaki ve enfüsü buna mütenahi nimetler karşısında evvelen ve bizzat bu iki şeyin tek elle yaratıldığını görüyoruz. Senin gözüne bir çift gözlük takan birisi senin yüz yapını, gözlerinin mahiyetini, kulaklarının durumunu bilmezse uygun bir çift gözlük takamaz. Hiç düşündün mü? Güneşten gelen şuaların sana gelişi ve aksedişi, senin küreyi arz üzerinde bir müşahit olarak arzı idare edişin. Işık alıcı ve ışık verici bu iki varlık arasında münasebet kurma meselesi. Seni ve güneşi bilen birisinden baş birisinden başkasını yapması mümkün müdür bunu? Senin göz çukurlarına gözlerini tespit eden odur ki, güneş de senin arandaki mesafeyi bilir. Şu alların sana geliş keyfiyetini bilir. Senin göz yapının senin hayatın için en elverişli olan şekli bilir ve sonra gözlerini senin göz çukurlarını ona göre tespit eder. Güneşi de belli bir mesafede tutar. Belli ki bu iki şeyi aynı zat elinde tutuyor. Bu iki şeye ayrı ayrı zatlar, el uzatsalar karıştalar. tabiat ve esvaba havale edilecek olsa her şey karışıverir. Elma senin vücudun için faydalı vitaminleri taşıyor. Kabuğuna kadar senin vücuduna nafi unsurları taşıyor. O sert, selülozlu şey, yediğin zaman bağırsaklarında faaliyet meydana getirecek. Çünkü senin bağırsaklarında onu eritecek enzim yok. Böylece bağırsak tembelliğinden kurtulacaksın. Kabuğuna kadar senin nef'in ve faydan için yaratılan el elma, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı elma, elma. Bu elmayı sen aldığın zaman, ondan hasıl olan faydayı hasıl etsen, vücudun o faydaları indirsen, fakat alırken ağzına ağzına bahşiş vermesen, yani ağzın tat almasa, tiksinti duysa, Doktor ilaçlarına karşı gösterilen reaksiyon gösterilse senin o vitamin alma mümkün müdür? Öyle bir el yapıyor ki, öyle bir el yapıyor ki senin vücudunu ona muhtaç kılıyor, onun vücudunun ihtiyacı haline getiriyor, onu sana aldırıyor, al bunu diyor ve aynı zamanda ağzına bir bahşiş veriyor. Sen vücudunun ihtiyacını düşünmesen bile alacaksın ağzına bahşiş vermek için. Ağzın lezzetini, ağzın zevkini tatmin etmek için alırken bu arada vücudun ihtiyacını gidermiş olacaktır. Hangi şey vardır ki bu usûre ayet edilmesin? Senin neslinin devamını düşünüyor. Allah senin neslinin devamını murat buyurmuş. Senin neslin devam edecek. Düşünün siz Müslüman bir millet olarak neslinizin devam etmesinin अहमiyetini düşünün. Suyu istimal edilmemiş Akli ve fikri melekeleri yerinde, dümdüz, müstakim her şeyiyle dosdoğru neslinizin devamını düşünüyorsunuz yeryüzüne hakim olmak için Allah adına. Allah'ın hilafet ünvanına mazhar olmanız hesabıyla yeryüzüne hakim olmak istiyorsunuz. Ama neslinizin devam etmesi için, tenasül için hem cinslerinizle sizin hayat arkadaşlarınıza bir araya gelmek lazımdır. Ya bu bir araya gelme zehir, zakkum bir şey olsaydı? Bu bir araya gelme sizi rahatsız edecek mahiyette cereyan etseydi? Bir araya gelmek mümkün olur muydu? Doktorun ilacını alıyor gibi hayat arkadaşınızın yanına gitme durumu bahis mevzu olsaydı neslin meydana gelmesine imkan olur muydu? Öyle anlaşılıyor ve insanın içinde kat'i yak, yakın hasıl ediyor ki, Hayat arkadaşlarını kim yaratmış ise, neslin meydana gelmesini murat buyuran odur. Ve bu tenasül için eşler arasında belli, behimi, beşeri bir zevki hasıl eden odur. Bu peşin ücreti insanlara veren odur ve böylece neslin temadisini temin eden yine odur. Her şeyde bu türlü münasebetler var. Bu işin bir yönüdür. İşte bu yönüyle bize Allah Celle Celaluhu bütün bunları kim yarattı? Meseleyi o mahiyette anlatıyor ki siz falan filan diyemeyeceksiniz. Mecburen bütün bunları Allah yarattı diyeceksiniz. Nizama koyan bağlayan münasebetler temin ve tesis eden, eşya arasında bir muvaffakat, bir uygunluk meydana getiren Allah'tır. Bir yönü budur bunun. Bir diğer yönü. Şu fevkalade merhametin, alabildiğine ikram ve ihsan hissinin veya ikram ihsan keyfiyetinin ve aynı zamanda izzet ve ceberutun bir yönü budur. Bir diğer yönü de şudur. Allah bizi burada nimetleriyle perverde ediyor. Önümüze sofraları seriyor, koyuyor. Ve sonra hava kararıyor, bir fırtına esiyor, sofralar al oluyor. Ölüm rüzgarı kulağımızın dibinde esince sofralar alt üst oluyor. Nimetleri tadıyoruz ama istediğimiz şekilde istifade etmeden çekip gidiyoruz. Ya onun ömrü kısa veya bizim ömrümüz kısa. 70-80 yaşına girdikten sonra, ayağa ağrı, beli ağrı, musallat olduktan sonra, ağız artık Allah'ın nimetlerinden tat almaz hale geldikten sonra o dünya nimetlerinin ne kıymeti vardır? Ya Allah bize şu ana kadar yedirdi, giydirdi, içirdi. Ya Allah şu ana kadar bize taddırdı bunları. Bu nimetlerin kadrini ve kıymetini az bilir hale geldik. Sonra çekti, önümüzden aldı bunları. Ağzımıza bir tad verdi ama karnımızda, içimizde bin feryat meydana getirdi. Böyle merhametli, böyle şefkatli, böyle ihsan sahibi, böyle kerem sahibi birisi yapar mı bu işi? Yapmaz. Öyleyse bu nimetlerin bir manası var. Bu nimetlerin bir manası kalpsiz, duygusuz insanlara kendi mevcudiyetini duyurmak, onları Allah dedirtmek. Bir manası da dedikleri Allah'ın adını andıkları Allah'ın ötede de nimetlerinden istifade edebilme yoluna girmek. Sonra burada gördükleri numunelere kalplerini bağlayıp ahirette o numunelerin asıllarını elde edebilme yolunda olmak çalışmak burada taddık, beğenirsek orada verecek bize bu nimetleri. Orada solmayan bir gençlik, orada dizi, beli, ayağı, bacağı ağırmayan bir sıhhat, bir hayat verecek. Ve aynı zamanda etrafı nimetlerle, ihsanlarıyla donatacak ve öyle takdim edecek bize. Nimetlerinin bir yönünden de bunu anlıyoruz. Daima ikram ve ihsan eden bir zat, bu ikram ve ihsandan istifade eden kimselerin yok olmasını istemez. Kendi de devamlı ikram ve ihsan etmek ister. Bir kere sofrasını açan, konağını açan ve halka buyurun benim nimetlerimden istifade edin diyen zat artık konağını kapamaz. insanların yüzüne kapı kapamaz ve nimet sofralarını kaldırmaz. Halbuki biz görüyoruz ki sofralar önümüze gençlikte konuyor, ihtiyarladığımız veya ecel yeli başımızda estiği zaman sofralar yeniden kaldırılıyor. Öyleyse o sofralar, o kerimin keremini devam ettirmek için, o ihsan sahibinin ihsanını devam ettirmek için ve bu ihsan ve keremi bilmeyen nankörlere cezanın verilmesi için, izzet sahibinin izzetinin devam etmesi için ayrı bir alemde yeniden açılacak. Müminler orada münimi hakikinin nimetlerinden istifade edecek kafirler, nankörler, ehli i dalalet, isyanlarının, tuyanlarının cezasını görecekler. Cenab-ı Hak, ahir ve encamımızı hayır eylesin. Ve ikinci husus olarak yine arz etmiştim. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki nimetlerinde alabildiğine bir bolluk müşahede ediliyor. Sizin vücudunuz için çok zaruri olan, Hayatınızın devam etmesi için elzem olan öyle nimetler vardır ki yeryüzünde onlar Allah tarafından meydana getirilmese siz bütün küreyi arzı, mal olsa, mülk olsa, altın olsa, elmas olsa verseniz karşılığında vücudunuz için o elzem şeyi alamazsınız. Öyle nimetler vardır ki bu nimet bazen bir yudum su mahiyetinde de olabilir. Kur'an-ı Kerim قُلْ اَرَأَيْتُ مِنَسْوَ حَمَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ Şu tatlı tatlı, şerbet gibi içtiğiniz sular. Ya Allah Celle Celaluhu bu suları yaratmasaydı. Yaratsaydı da deniz suyu gibi yaratsaydı. Bakın şu emirliklere bir göz gezdirin. Kuveyt'ine, Katar'ına, Riyad'ına bir göz gezdirin. Yerin altında sudan daha çok petrol var. Ve halk arasında gazetelerin diliyle hepsi petrol babası. Ve hepsinin Avrupa'da köşkleri, villaları var. Fakat bir yudum içecekleri, tatlı suları yok. İçecekleri su devlet aşırı vapurlarla, şişelerle taşınıyor. Ya bütün dünyayı bu hale getirseydi? Bir şişe suyu, bir anda içeceğiniz bir şişe suyu denizden tasfiye edip içecek, içilecek hale getirmeniz için sizin için on mark lazımdır. Yüz Türk lirası vereceksiniz ki bir şişe su içesiniz. Halbuki çaylarınız tatlı su çağlıyor. Kaynaklar size habire tatlı su veriyor. Çeşmelerinizden harıl harıl tatlı sular akıyor. Nimet-i ilahi ancak yokluğunu mülazayla anlayacaksınız. Bu sular yok olsaydı hayatınızı verirdiniz bir yudum su için. Ama Allah tarafından öyle bir bolluk var ki siz istediğiniz her yerde rahatlıkla bunu temin edebiliyorsunuz. Fakat nankör olan insanlık, bu sonsuz nimetler karşısında Allah'ın azametini, Allah'ın izzetini, Allah'ın ihsanını ve Allah'ın keremini düşünemiyor. Düşünse serfuru edecek. Bolluk var Allah'ın nimetlerinde. Yediğiniz bir tek elma sizin iktidarınıza verilseydi bunu hasıl edemeyecektiniz. Ama kürey arzba ve bahçelerinde öyle mebzuliyetli oluyor ki adeta çöplüğü atılıyor gibi sokaklar dolup taşıyor. Rahatlıkla tenavül ediyorsunuz. Alıp ve yiyor vücudunuzun ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Hangi meyveyi el alırsanız alınız, sizin imkanlarınıza ve tezgahlarınıza verilse, gücünüze bin kat güç katılsa, yeryüzündeki bütün fabrikaları seferber etseniz Batılı mütehassısın dediği gibi ağaçların yaptığı şu şekerlemeleri, şu terkibi yeryüzünde yapabilecek fabrikaları icat ettiğimiz zaman insanlığı huzura kavuşturacağız. Ama bunlar bedava oluyor. O kadar bedava ki kemik gibi bir ağacın başında, onun neşrettiği karbondioksitleki yuttuğunuz zaman ölürsünüz. Güneşin şu karşı karşıya gelince zıt iki şeyden İkisi de belki bir bakıma sizin için zararlı olan şeyden bu tatlı şekerlemeleri ağzınızın suyuna akıtacak nimetler Allah Celle Celaluhu yaratıyor. İsraf yok onda. En pis gibi görünen, zahiren en zararlı gibi görülen şeylerden o, Allah Celle Celaluhu sizin için en nafi hülasaları meydana getiriyor. Bu husus üzerinde de Az daha olsa durmaya çalışmıştım ve bugün de Cenab-ı Hakkın yeryüzünde sonsuz şefkatine dikkatinizi rica edeceğim yeryüzünde çok açık olarak bir şefkatin hüküm ferma olduğu müşahade ediliyor Şefkat acıma hissidir Şefkat bir mazluma merhamet etme hissidir Şefkat ağlayanın ağlamasına kulak verme işidir. Şefkat bir yaralıyı, bir bereliği, bir arızalıyı, bir musibet zedeyi tedavi etme işidir. En küçük daireden en büyük dairelere kadar bu şefkat hissinin hüküm fermi olduğunu görüyoruz. Sizin eliniz yaralansa, siz onu tedaviye koyursanız inanın Allah'ın merhameti ve şefkati olmasa, İnanın kanın, yaralanan o yarayı nesç durumu olması o mekanizmayı Allah çalıştırmasa siz o yarayı asla ve a kapatamazsınız. Kapanmayan yaralar görüyoruz, size bir şey anlatmıyor mu? Çok ciddi ameliyatı iktiza eden bir hastalık karşısında ameliyat masasına bir insanı yatırmadan evvel hekimler baş başa verip düşünüyorlar. Ya bir şeker arızasıyla ya yaşlılık bilmem nesiyle. Biz bunu ameliyat edersek bu yarayı kapatamayız diyorlar. Ve öyle ameliyat olan kimseler görüyorsunuz ki aylarca belki senelerce yaralar akıp gidiyor, kapanmıyor yara. Allah kapatmazsa kapatmıyor. Ya şeker nispetini yükseltiyor, hekimin aklının alamayacağı ya bangrası bilmem ne yapıyor, ya ensülinin dengesini bozuyor, kapatmasa kapatmıyor Allah Celle Celaluhu. Yaranın kapanmasındaki şefkati müşahede ediyor musunuz? Bir yeriniz derin dahi kesilse, parmağınızı sıkıca kapayı verseniz veya pamuk gibi bir şey yaksanız, daha yanarken külünü bası verseniz, kana bir imkan verseniz, 5 dakika içinde o yarayı necidecek kapatacaktır. Adeta oraya sırtında yama taşıyor gibi kanınızın içindeki o küçük kürecikler Hemen o deliği kapatı verecekler, kanınızın akmasını önleyecekler yoksa ölürsünüz. Size Allah merhamet ediyor. Ama ne ile merhamet ediyor? Ancak mikroskopun altında gördüğünüz, göreceğiniz kanınızın içindeki küçücük yuvarlacıklarla merhamet ediyor. Allah Celle Celaluhu yavrulara merhamet ediyor. Yavrular üzerinde ciddi bir şefkati müşahede ediyoruz. Dünyaya gelen ve en saf, en temiz gıdalara ihtiyacı olan o yavruları Allah nasıl besliyor? Anne karnında nasıl besliyor? Geçen derste arz ettim. Rahmin cidarlarını, onların istifade edebileceği gıdalarla donatıyor, merhamet ediyor. Anne karnının, meşhimenin, bizim dilimizdeki meşhimenin bütün duvarlarını onun için zaruri gıdalarla donatıyor. Yani adeta raflar koyuyor oraya, buraya pirinci, buraya unu, bur buraya buğdayı, buraya sabunu, buraya kömürü, buraya demiri yerleştiriyor. O küçücük hayvancık, sperm, kuyruğunu sallaya sallaya içeriye giren canlı, oraya geldiği zaman o iç içe karanlıklar içinde rahat beslensin diye merhamet ediyor, hazırlıyor. Anneyi ona hadime haline getiriyor. Anne ona hizmet ediyor. O annenin aldığı gıdalardan istifade ediyor, bunu çeşitli vesilelerle Ariz Muamid arz etmiştim. Yavru dünyaya gelirken öyle bir gıda Allah Celle Celaluhu onun için yaratıyor ki bu gıda ilk dünyaya geldiği an anne karnındaki gıdayla dıştaki gıdanın bir bakıma karışımıdır. İlk yavru yapan insan ve hayvan sütten farklı bir süt meydana getirirler. O yavrunun ilk zaruri ihtiyacı otur. Bu normal süt gibi olsa intibak edemediği dünya hayatında ya veya başka bir rahatsızlık olacak. Merhamet eden Hz. Allah, anne karnında o havasız yerde, her şeyini annenin deveranı demiyesiyle annenin hazm-i lazım cihazıyla halleden Allah Celle Celaluhu, dünyaya geldikten sonra da ona merhamet ediyor, onun için lüzumlu ve zararlı olmayacak gıdayı ihsan ediyor. Anne sütü hiçbir gıdanın yavru üzerinde hasıl edemeyeceği tesiri hasıl ediyor. Hatta siz onu sağsanız başka bir kaba koysanız annenin memesinden tutup emdiği kadar elde ettiği faydayı elde edemeyecektir. Bu mevsuda ziraatta yanlış bir tatbikat olduğunu biz ziraat mütehassısı anlattı. Arz etmiştim bunu iyi hatırlıyorum. Diyor ki biz öyle zannediyorduk ki tertemiz bir memeden beslediğimiz sığır ve koyunların sütlerini kaplara en modern alışlı alırsak hortumu memeye geçirirsek hemen bir aletle emdirirsek onu bir vakumla o sütü çekersek o kabın içine ve sonra da bu tertemiz sütü yavrulara verirsek daha iyi beslemiş oluruz. Bir tane buzağının, bir tane kuzunun Yevmiye süt ihtiyacı, protein ihtiyacı ne kadardır? Bunu tespit eder, veririz, olur. Fakat gördük ki diyor, annenin memesini doğrudan doğruya tutan, zaruri gıdasını alan buzağıyla diğerleri arasında azim bir fark meydana geldi. Bizim sağıpta yedirdiğimiz o buzalar daha geri oldular. Anne memesini doğrudan doğruya tutan buzağı daha gelişikli oldu, daha görkemli oldu. Ve araştırdık bunu. Bunu araştırdık şunu anladık. Anladık ki sütün protein gücünden başka. Ayrıca şu hususlar var. Sağıldıktan sonra çok kısa zaman içinde hemen içindeki virüslerin çok süratli çoğalması var. Bir kabın içine koysanız tecrit dahi etseniz bunu Memenin içinden çıkış safvet ve keyfiyet ile çıkamayacaktır. Bu zayiha zararlı mikroplar üremiş olarak bulacaksınız onu. Siz bunu pastörize etseniz bu sütü, fıtriliğini ve tabiliğini bozacaksınız, hayvana zararlı hale gelecektir. En güzeli tır temiz bir memeden o buzağının doğrudan doğruya anneden emmesidir. Saniyen, o, o canlının vücudunda onun tabii bir sıcaklığı vardır. Biz bir kabın içine koyduğumuz zaman bu tabii sıcaklık gitmektedir. Halbuki o tabii sıcaklığıyla buzağının veya kuzunun ağzına gittiği zaman nafi ve faydalı olmaktadır. Onun vücudunun normal harareti, içine hararetli olarak giden, belli bir hararetle giden süt onun hazmedilmesi, daha gelişmeye daha fazla elverişi olmaktadır. Şimdi dikkat buyurun. Falan musluktan filan musluktan değil, anne memelerinden bu hayat gibi bu sütü akıtan, ve bununla bu şefkate çok muhtaç olan hayvani ve insanı yavruları besleyen şefkatten başka nedir? Merhamet olmasaydı nasıl olurdu bu iş? Anneler çalışacak, memelerini lebalet dolduracak. Ve sonra gelecek yavrusu karşısında ayaklarını açacak, onun emmesine müsait bir pozisyon alacak. Ve yavru da emecek, vücudunun ihtiyacını gidermiş olacak. Azim bir şefkatin hüküm ferma olduğunu görüyoruz. Ağaçlar yerlerinde duruyorlar. Ama sular gelip çağlayıp çağlayıp yanlarından akıyor. Rahmet onların başını okşuyor. Çok zaruri ihtiyaçları olan hava onların dudaklarına geliyor, yutuyor ve besleniyorlar. Sizin de havanızı tıkasalar ölürsünüz. Ağacın da havasını tıkasanız ölür. Ağaca kendi ihtiyacı olan karbondioksiti vermeseniz ölür, o da kurur. Onun ihtiyacı olan havayı Allah Celle Celaluhu merhameten onun ayağına getiriyor. Yeryüzünde hüküm fermi olmayan bir şefkati, hüküm fermi olan bir şefkati düşünmedikten sonra ağacın beslenmesini, meyve vermesini, çiçek açmasını da izah edemezsiniz. Azim bir şefkatin hüküm fermi olduğunu görüyoruz. Şimdi en küçük varlıktan, en büyük varlığa kadar böyle her şeyde şefkatini gördüğümüz ve müşahede ettiğimiz Allah Celle Celaluhu. Dikkat buyurun, mümkün midir ki o şefkate çok muhtaç beka arzusuyla yanıp tutuşan insanın beka gibi bir arzusunu yerine getirmesin. İnsanı dünyada bu kadar nimetlerle perverde de sonra insanı idamı ebediyle yok etsin. ''Kabirle insanın varlığını ve hayatını sona erdirsin, ebedi bahçeler açmasın, orada ona ebedi nimetler vermesin, ebedi nimetlerle serfiraz kılmasın.'' İnsan ebed arzu ediyor. 90 yaşına dahi girse, eğer hayattan çok tedirgin değilse, hayatın kendisini tazlik etmesine rağmen hayattan bıkan, bezen, ölümü arzu eden insan göremezsiniz. İnsan ebed İnsan ebed arzu ediyor. Bu ebed arzu eden insanın ebed arzusunu yerine getirmemek merhametsizliktir, şefkatsizliktir, bir bakıma zulümdür. Halbuki yeryüzünde hüküm ferma olan bir şefkat müşahede ediyoruz. Müşahede ettiğimiz bu şefkatle intikal ediyor ve bir hükme varıyoruz. Diyoruz ki zerreden küreye kadar, hücreden büyük canlıya kadar, canlıdan ağaca kadar her tarafta onun şefkat mührünü gördüğümüz Bismillahirrahmanirrahimle merhametli olduğunu bize anlatan Hazreti Allah Celle Celaluhu ahireti açacak, insanları haş ve neşredecek burada sütle beslediği, elma ile armutla beslediği, kavunla karpuzla beslediği çeşitli nimetlerle perverdi ettiği insanları orada da nimetleriyle serfiraz kılacaktır. Bu beşerin arzusudur. Nebiler bu arzuya tercüman olmuş, dua dua yalvarmış, haşrın gelmesi için lazım gelen her şeyi yapmışlar. Ve bütün hayatlarında gaye olarak haşrı düşünmüşler, haşrı düşünmüşler. Nebinin, Sıddık'ın, şehidin hayatında haşrı en mühim meseledir. Şehit, şehit olurken orada kanı gül gibi bir koku neşretsin, mis gibi koksun, gül rengini alsın, havası ve hevesi içinde şehit olur, ruhunu seve seve feda eder. Sadık, dıştaki kapanıklığına rağmen, içteki bütün derinliğiyle, sıdkıyla ve emanetiyle haşre gönlünü vermiş, ahirette sadıklara bahşedilecek nimetleri, lütufları elde etmek için çalışıp çabalamaktadır. Nebi hayatına gaye yapmaktadır. Haşrin getirilmesi, haşre inanma hususu, Haşr için hayatı tanzim etme! Nebinin hangi yönünü sıkarsanız, sıkınız, onu göreceksiniz. Başta Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer istekleriyle, dualarıyla, niyazlarıyla haşr talebi, eğerse haşrın geleceğine o kadar kat inanışı ki, ahirette Allah'ın huzuruna çıkarken, kendisinin muhakazasına vesile olabilecek, küçük bir hususta çıkmamak için, gergef işleme hassasiyeti ve titizliği içinde bir hayat nesletmiş bir hayat meydana getirmiştir burada bir hususa sal olarak dikkatinizi rica edeyim belki cemaat der ki çokları demez de yani öldükten sonra dirilmeye inanmıyor muyuz ben şahsen henüz tamam inanamadım. Çünkü inansam şu vaziyette olmam. Ömer bin Abdülaziz devlet reisi sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti okuyarak yani onlar orada boyu 70 lira olan zincire vurulurlar ayetini okuyarak hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Halbuki bizim camiye gelişimiz bile öyle hoyratça ve kabaca ki Mevla'nın huzurunda kalp ona müteveccih alabildiğine bir hassasiyet ve dikkatle onun huzuruna gelmiş olmanın havasıyla yaşamamız gerekirken ya bağdaş kurar otururuz ya esneriz. Allah'ın huzurunda esneme ne demektir? Esneme şeytandan ve insanın laubaliliğinden ve gayri ciddiliğinden gelir. Mevla'nın huzurunda oturan insanın esnemesi tasavvur edilir mi? Demek ki kalp ölü. Cenab-ı Hak bu mezarı müteharik ölüleri nefsim dahil ihya buyursun. Bu haşlili olacaktır. İnanacaksın da ödün kopacak. Bahsedildiği zaman canın dudağına gelecek. İnanmadığın için laubalisin. Ben de öyle, sen de öyle. Ben tam daha inanamadım. Bunları anlatırken size kendim inanmaya çalışıyorum. Kendime telkin ediyorum. Niyetiniz varsa benimle beraber dinleyin, inanın. Hayatınızı bir İç ıstırabı ve iç derinliği halinde nesçetmeye çalışın. Koskoca devlet reisini hıçkıra hıçkıra ağlatan Haşir sizin içinizde bir ürperti meydana getirmiyorsa yıkılsın öyle iç yıkılın gidin. Haşir akidesi zaruri. İşte insanlar inanmadığı için ben de ısrarla üzerinde duruyorum. Yarına çıkacağından daha kat'i bir inanç öldükten sonra dirileceksin soluklarının hesabını Allah'a vereceğine inanarak yaşayacaksın. Şu soluğunu aldın içeriye çıkarmasam ölürsün. İçer dışarıya verdin içeri almasan ölürsün. İki defa hayatını bağışlıyorum, bağışladım. Hesabını ver bunun diyen Allah'ın huzuruna çıkacağına inanacaksın. Cenab-ı Hak gafletimizi izale buyursun inşallahü teala. Aşır akidesi Nebinin baş gayesi. Hayat ona göre tanzim ediliyor. Nebi hayatında nübüvvetten evvel ve sonra bir tek defa yalan söylememiş. Bir kerecik hiyanette bulunmamış. Bir kerecik aldatmamış kimseyi. Bir kerecik kimsenin ırzıyla oynamamış. Bir kerecik kimseye sövmemiş. Çarşıda, pazarda bu arz ettiğim şeyler en muteber sahabinin ifadeleri içinde Resul Ekrem'in ahvali hadisleridir, ahvali durumudur, efali durumudur. Çarşıda pazarda bir kere nahoş, kulağa nahoş gelecek eda ile bağırmamış. ''Ve lâ bin diyor Hazreti Ayşe Sağı solu kıracak şekilde bağırıp çağırmazdı. Her tarafından nezahat dökülürdü. Nübüvvetten evvel ve nübüvvetten sonra Allah'ın haram ettiği şeye elini uzatmamış. Allah'ın haram ettiği bir manzaraya gözünün kapağını kaldırıp bakmamış. Evlenmeden evvel Hazreti Hatice'nin karşısında buram buram ter dökmüş bir kadının karşısında bulunmanın ağırlığını yaşamış vicdanında. 40 yaşından sonra büyük bir davayla zuhur etmiş. Aynı iffet ve ismeti devam ettirmiş. Aynı namusluluk aynı ciddiyetle devam etmiş. 40 yaşına kadar bu türlü şeyleri söylemeyen bir insan, haşirden, ahiretten, hesaptan bahsetmeyen insan, kırk yaşından sonra birdenbire bunlardan bahsetmeye başlamış. Halk hayrete kapılmış. O dakikaya kadar kizbini, gayrivaki beyanını, olmadık bir şeyi anlatmasını duymadıkları bu insan olmadık şeylerden bahsediyordu. O dakikaya kadar hayallerinden ve akıllarından geçirmedikleri şeylerden bahsediyorlardı. Onun için mülhidi ve münkiri mümini hepsi evvela düşündüler. Mümin imanını artırdı. Mülhit ve münkir tereddüte düştü. 40 yaşına kadar insanlara yalan söylemeyen birisi, 40 yaşından sonra nasıl Allah'a karşı yalan söyler? Allah'a iftira eder. Tereddüte düştüler ciddiyet ve kar ve olgunluğuyla haşir iddiasıyla ortaya çıkmış. Yaşadığınız, yaşadığınız kadar yaşayacaksınız. Yaşadığınız gibi öleceksiniz, ve öldüğünüz gibi dirileceksiniz davasıyla. El iş ete, kema Kama tadinutudan istediğin kadar yaşa. Neticede yaptığın şeyler başına gelecek değirmen taşı gibi iflahını kesecek. Büyük hakikatli onların karşısına çıktı. Söyledi, yalvardı, yakardı. Du'a du'a yalvardı bizi cennet saraylarıyla serfiraz kıl dedeyi Allahım. Ne güzel söyler bu hususu. Bütün efadili ben Adem arkasını alan, arz üzerinde duran, arş mütevcciğen el kaldıran, şu şerefin evi insan. Ve feridü kevnü zaman ve bi hakkı hatemi divanü nübüvvet bak ne istiyor? Beka istiyor, lika istiyor sözüyle ne güzel anlatıyor bunu. Bütün arşı ferşi çınlattıracak bir istek ve taleple, bir iç yanışı ve içtiyakla Allah'a teveccüh eden Resûl-i Ekrem ne istiyor? Seni Mesud edecek bekayı, likayı istiyor. Bekanın ve likanın yolunda olmanı arzu ediyor, şiddetle arzu ediyor. ...ve hayatını da ona göre tanzim ediyor. Hayatının son dakikalarını yaşarken... ...son günlerini yaşarken... ...bir iki defa ashabına... ...ahiret alemini ihtiyar ettiğini... ...ve Cenab-ı Hak tarafından davet vakı olduğunu anlattı. Ashab az çok bu hususu hissetmeye başlamışlardı. Minbere çıktı, aynen şöyle dedi. Ya eyyuhannes... Men kuttu, jallettu zehrenle, fahada zehri, fal yaktett beh. Vmen kuttu, axzettle, malen, fahada mali, fal minhu. Ey insanlar, ben her kimin sırtına bir vurmuşsam, ona eziyet etmiş isem, işte bu benim sırtımdır. Gelin vurun. Allah'ın huzuruna çıkacağım. Kavet yapalım, kısas yapalım buyurmaktadır. Ey insanlar. Ben her kimin malından bir şey almışsam işte ortada bulunan servetin budur. Gelsin kimden almışsam onu alsın diyecek kadar bu mevzu hassasiyet gösteriyor. Gözü yaşlı asabın karşısında. Değil öyle sırtlarına vurulma mevzuu. Onun vefatı karşısında seve seve herkes kendi kafasını verecek kadar ona bağlı olan asap karşısında. Onların gözyaşlarıyla mukabele etmesine rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Gelin sırtıma vurun ta mahkeme-i kübrada bu işin hesabını vermeyelim.'' diyordu. Neyin ifadesiydi bu? Nebi telkin ederken, tahakkuk için dua ederken, bütün gönlüyle bağlandığı bir hakikate göre hayatını ayarlama, tanzim etmenin ifadesiydi. Elbette Cenab-ı vacib değerlendirecek, baki saadet sarayları aç açacak, Burada bütün ehl-i imanın Nebi'nin diliyle beraber istediği bekalika gibi bir arzusunu, cennet ve cemalullah gibi bir arzusunu isaf edecek, bizi de mes'ud kılacak. Cenab-ı Hak cennet yoluna bizleri hidayet eylesin. اَعْمَلُوا فَكُلُّمْ مُيَسَّرُنْ لَهُ Amel edin, herkes hangi istikametteyse, hangi yolda gidiyorsa o yolun erkanını yaşayacaktır.